Perişan FM Perişan FM Türk yer adı Türk Türk FM. All material copyright Perişan, Music Los Gatos, California Century Incorporated. Perşan, berişan, FM Perşem FM radio dünya Radyosu'nda Perişan FM şey dünya Radyosu'nda Perişan FM. Berişan, FM. Haberler. Haberler. Yani haber, haberler, haberler. bir şey. Türkiye radyolarının tek arka sömürgü komedi programı Perişan Efendi'den sevgiler, saygılar, hürmetler. Şimdi Perişan Efendi Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunuyoruz spikeriniz Ömer Be -be -be -perişan. Haber, haber, haber, haber. Dolmuş ve belediye otobüslerine yeni düzenleme. Artan şikayetler üzerine dolmuş ve belediye otobüslerinde cam kenarına oturup cam açtırmayan bayanlara önlem alınıyordu. Dolmuşçular ve Otobüsçüler Federasyonu Başkanı yaptığı açıklamada cam kenarına oturan bayanlar ceryen yapıyor diye cam açtırmayınca vatandaşlar arasında tartışma çıkıyordu. Gelen şikayetler üzerine bundan böyle bayan yolcuların cam kenarına oturmalarını yasaklıyoruz dedi dinleyiciler. Yeni uygulamaya tepki gösteren bir grup bayan ise E5 karayolunda bir dolmuşu devirip üstüne çıkarak olayı protest ettiler dinleyiciler. <gülüyor> Bundan böyle dolmuş otobüslerde bayanlar cam kenarına oturamayacaklar. Ve dinleyiciler bu şok uygulamayı stüdyomuzdaki bir bayana soracağız. E, hanımefendi ne diyorsunuz bu uygulamaya? Hangi uygulama? E, tam şey demedim de pardon. Hanımefendi sabah bir anlatıyoruz ya ya. Bayanların cam kenarına oturmaları yasaklandı biliyorsunuz. Öyle mi niye yasaklandı ki anlamadım? Cama e, camı açtırmıyorsunuz. Millet içeride bunalıyor. E, o yüzden olabilir mi acaba? Hı tamam ama benim arabam var. Ben dolmuş kullanmıyorum. Ay bir yerden soğuk geliyor sanki. Aa canım şurada camı açmışsınız. Kapatır mısınız lütfen? Cırağan yapıyor ama rica edeceğim. Afendi stüdyo çok sıcak. Lütfen ne camı kapattırıyorsunuz? Bakın Klimayı da açtırmadınız. Ama lütfen rica edeceğim. Benim omuzlarım tutuk zaten. Sırtım ağrıyor. Sürüzetim var burnum akıyor. Lütfen rica edeceğim. Olmuyor ama. Hanımefendi ta Aa. tamam kapatın arkadaşlar şu camı ya. Kapa kapat kapat. Allah'ım. Tamam hanımefendi güle güle. Sağ olun. Dinleyiciler internet hayatın vazgeçilmez parçası. İnternetin vazgeçilmez parçası da Facebook. Adeta hastalık derecesine varan Facebook kullanıcıları her geçen gün artarken Türk kullanıcılarının kurduğu gruplar görenleri şaşırtıyor. Sizler için Facebook'taki garip grup isimlerini bulduk işte bazıları dinleyiciler. Vakit çıkmasına yakın namaz kılarken namaz sırasında ezan okununca namazı tekrar kılmak zorunda kalanlar. Fırından aldığı sıcak ekmeği eve getirene kadar yiyip tekrar ekmek almaya gitmek zorunda kalanlar. Denize girdikten sonra kulağındaki suyu çıkartmak için tek ayak üstünde salak salak zıplayanlar. <gülüyor> Röportajlarda daha bir şey demeden lafa başlarken dediğim gibi diye başlayan ve her cümlesinin başında dediğim gibi diyen futbolcular. <gülüyor> Gezdiğim mağazada bir şey almamak için hanımın da görmesi lazım ben hanımı alıp geleyim diyenler. <gülüyor> Kitap okurken 5-6 sayfayı öylesine atlayıp o sayfaları da okumuş gibi yapıp kendini kandıranlar. <gülüyor> Bebebebebeşan haber haber haber. Çok çok çok flash flash son dakika son dakika son dakika. Şimdi, şimdi, şimdi, hemen, hemen, şimdi. Dinleyiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ilginç uygulama. Büyükşehir Belediyesi, metrodaki merdivenlerin bazı basamaklarını kaldırma kararı aldı dinleyiciler. Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, vatandaşlar metrodaki merdivenleri çiftler çiftler çıktığı için tek basamaklar kullanılmıyor, o kadar basamak boşu boşuna niye dursun, yazık değil mi? Biz de bu yüzden kullanılmayan tek basamakları kaldırıyoruz, İstanbullulara hayırlı olsun dediler dinleyiciler. Perişan efem haberleri dinlediniz. Perişan efem her gün çift saatlerde dünya radyoda. <gülüyor> dinleyin, dinleyin çiller. Be perişan haber, haber, haber. E e e e e perişan efem. Perişan efem. Türkiye radyoda Perişan efem.